seyyar. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. United Sezin Ne abanesiniz. İyi vallahi. Ee, sen gene dolaşmalarda mısın? Dım dım dım sayılabilir. Evet. E, bugünkü yazından da kalkarak bir kişiye konuşabiliriz herhalde. Bu anayasa meseleleri yani. Evet. E, özellikle Nepal'den ilginç bir örnek vardı. Dün evet. de Macaristan'da yeni anayasa yapım sürecinde anayasa mahkemesi. Evet evet. planda. Biraz e, tam da seçim satımı haline girmişken Türkiye'deki Anayasa çalışmalarıyla bir paralellik üzerinde durabiliriz belki. Yani oluyor mu olmuyor mu? Şimdi tabii seçimlere yaklaştığımız bir dönem artık. Bundan sonra sık sık seçim kampanyalarını artık konuşuyor olacağız vesaire. Yani gündemi o oluşturuyor olacağız. Şimdiden yani o politikanın hareketlendiğini çok rahat görmek mümkün. Herkes bir yaratıcı bir çalışmalar yapmaya çalışıyor. Bir yandan işte şey... Ee, var olan milletvekillerinin e, Meclisteki enteresan çıkışlarını da görüyoruz Kimisi önüne domates Böyle karnabahar lahana düzüp mesela Şey yapabiliyor yani Hani bir basında görünürlük için artık e, Öyle çıkışlar vesaireler falan filan oluyor Biraz Bunu da işin dalga kısmı ama Gerçekten siyasetli bir hareketlenme hissetmek çok mümkün Ama bunun tabi e, giderek e, Anayasaya yönelik kısmı da olacak muhakkak çünkü tabandan bir hareketlenme var, Biz toplantı düzenleniyor çeşitli e, inisiyatifler var bu konuda aslında anayasa e, ile ilgili çeşitli toplantılar düzenleniyor. Bazı e, sivil toplum hareketleri bir araya gelip düzenliyorlar vesaire. Zaten artık he, her güçlü e, sivil toplum örgütü veya sivil toplum örgütü olduğunu düşündüğümüz e, kurumun bir anayasa taslada var gibi zaten zaman içinde hazırlanmış. Ama tabii hepsi, bu aslında daha e, elikiş bir noktada kalıyor ister istemez. Uzmanların hazırladığı anayasalar, taslakları, ondan sonra işte şimdi her partinin tabii birer anayasa taslağı, bunlar da hani gene dar bir çevrede hazırlanan şeyler aslında. Bir noktada da elbette öyle olması gerekiyor anayasayı yazmak sonuçta hukukçuların işi, uzmanların işi bunu herhangi bir insan belki yazamaz ama... Orada bir e, onun da üstüne düşünmek lazım. Halk ne kadar bunun içinde olabilir bu anayasa yapım sürecinin diye. E, sonuçta çünkü halkın e, aslında mutabakatının ortaklığının en önemli belgesi. Bir de bütün bu anayasa felsefesi içine girdiğimizde anayasa her anayasanın bir ruhu var. Yapıldığı dönemin ruhunu yansıtan. Belki olmayan bir siyasi kültürü de yansıtmaya çalışıyor bu işte Nepal örneğinde olduğu gibi. Evet o Nepal örneğinin yalnız hazırlanış yöntem olarak çok ilgi çekici bazı ayrıntılar veriyorsun. İstersen onları da birazcık da burada da konuşalım. Valla şimdi Nepal çok ciddi politik sarsıntılar yaşamış bir ülke. Yani epeydir yaşamış bir ülke. Ve ondan sonra işte şey bu... 12.000 12 kişinin sonuçta öldüğü bir iç savaşı yaşayan bir ülkeden bahsediyoruz. Evet ve onların... 96 e, bu yana neredeyse 2008'e kadar. Ve onların nüfusu dikkate alındığında e, bayağı yüksek bir oran değil mi? E, tabii tabii. Yani 29 milyon aslında yani şimdi. Bir de 12.000 kişi her yer için ciddi bir rakam sonuçta. Evet, evet. Evet işte bir anda işte maucu işte komünist parti, bir yanda da işte monarşik düzen, hem bunların çatışması, hem işte tabii ki orada Hindistan Çin, vesaire orada da bambaşka bir güç denklemini üçgeni var. Biz mesela büyük bir bu kadar bahsediyoruz Amerika'nın etkisi şuydu, biliyor ama hani bir yandan Çin'de Hindistan'da gibi dev, dev güçlerin bizden uzak dev güçlerin altına sıkışmak da tabii hoş bir şey değil herhalde ve e, ya yani bu, bu 2008'de artık düzen çöktükten sonra artık yeni düzen kurulacak hani çünkü bir şey kalmamış diyelim artık yani siyasi düzen olarak özetle e, yeni bir düzen kurulurken işte bu anayasa konusunda da böyle enteresan bir e, şey bir grubun e, başla tabii bunda e, Birleşmiş Milletlerin e, de etkisi büyük. Öyle kendisine birden yüzünü yapalım falan filan gibi bir, tamamen çöken düzenden bahsettiğim için Birleşmiş Milletler Kalkınma Mesela da ciddi katkısı var bu sürecin oluşturulmasında. Yani tamamen işte e, tabandan e, tepeye doğru böyle bilgi, görüş böyle devamlı zigzag şeklinde gidecek e, bir süreç oluşturuyorlar. şimdi i̇şte, anayasa komisyonu oluşturuyor. Bu aynı zamanda da e, ee, sadece anayasa komisyonu olarak çalışacak, parlamento olarak çalışacak iki yıllığına yani 2008'den 2010'a kadar diye öngörülüyor. Ve e, çeşitli al komisyonlar kurgulanıyor vesaire yani artık halka birebir artık kapısına giderek e, hangi dil konuşuluyorsa o dilde broşürler bastırılarak bilgilendirme işini anlayarak e, akla gelebilecek her türlü yöntemi yüz yüze konuşmadan yani bu anayasa komisyon üyelerinin ve daha alt komisyonların üyelerinin e, Nepal vatandaşlarına birebir konuşmasına gidecek kadar işte kahvehanelere inecek kadar bir şey yapılıyor e, bilgilendirme ve fikir alma var olan metinlerin üzerinden geçme, ne gibi özgürlükler haklar olması istendiği konusunda madde madde adeta halkla üstünden geç. Yani çok alışılmış bir yöntem olduğu söylenemez çok sık rastladığımız tabii. değil mi? Baya e, tabana e, yayılma e, Hı -hı. Tabii, sı, tabii, söz tabii. konusu ilginç yani. Bu tabii şimdi anayasa, dünya çapında böyle bir anayasa e, felsefesiyle ilgilenen ekip var. Aslında onlar içinde bir laboratuvar, bir deney. Evet, ekip, aynen evet. E, Nepal'de yapmak kolay yani orada bir çöken, yani kolay derken. Bir deney alanı ne çıkacak bakalım. Şimdi tabii yazıda olmayan bir kısım da var. Şimdi de söyleyeyim. Bu arada no ne Nepal'de ciddi siyasi krizi yaşayan Mayıs'ta oluşması gerekiyordu. Ama <gülüyor> <Sonunda> hala oluşamadı. <gülüyor> evet. E, siyasi krizde. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve işte bu Mayıs'a olması inşallah <gülüyor> planlanıyor. Şimdi Birleşmiş Milletler'in de oradan bu çekilmesi konusu bu barış gücü olarak vesaire dolayısıyla şimdi artık işte, e, bir, bir, bir şey birbirine girmesi söz konulabilir tekrar iki savaş çıkabilir deniyordu artık yani benim o evet. <gülüyor> bizim, bizim <gülüyor> görünmeyen tarafı mı? ama yok şimdi şöyle bir şey var orada da bambaşka bir sikrasi kültür e, bunun eliyle yaratılmaya çalışıyor bu kolay mı? iki yılda olacak mı? tabii ki zor ama yani e, bu kadar ciddi bir iç savaştan vesaire şimdi Kosova ile ilgili de konuşuyoruz, seyir birbirine girebilir diye Sırbistan'da şu da, burasında yani öyle bakınca aslında gene Nepal'in durumu. Bu kadar oluşturabilmek metinleri iki yılda da bir şeydir yani. Elde üretilmiş bayağı bir ta, ta, ciddi bir taslak var. Çünkü. Evet bir de yani taslağın metnin kendisinin yanı sıra yapılış yöntemi olarak da bayağı demokratik olduğu söylenebilecek. Hatta evet. dediğin çok doğru yani bir laboratuvar bir dene, <gülüyor> deneysel niteliği var. Peki öte yandan Macaristan'daki durum nedir? Valla Macaristan'da şimdi yeni anayasa yapacak bu arada. Ondan sonra ge onlar gelecek Mayıs'ta. Bu Mayıs ayı anayasa bayramı halinde galiba zaten. Gelecek Mayıs'a hazır olur diyorlar. Ee, yeni taslak bu. Oradaki e parlamentodaki salçoğunluğu elinde tutan Fides Partisi vardı ortasıya. Onların e, adım adım gerçekleştirdiği bir, bazı değişiklikler vardı. Zaten ondan bahsetmiştik bu medya yasası gibi evet. da değiştiren şeyler vardı. E, fakat bu yetmedi. Şimdi yeni bir anayasa olsun. Üstelik de bu anayasa konusundaki e, yürüten akademisyeni de tanıyorum. Aman Allah'ım diyorum. Yani neler oluyor? Yani son derece milliyetçi bir e, şey yapmak istiyor aslında. Yani anayasanın işte başlangıcının... Majestanın adeta neredeyse işte Orta Asya köklerini atışta bulunmak değil ama yani neredeyse ona yakın evet, evet. tarz bazı semboller atışta bulunması vesaire gibi hani bir adım sonrası zaten o Orta Asya kültürün tuğrandım bilmem ne falan ona gidebilecek neredeyse şeyler var ee, bazı ayrıntılar var ya bunu yapıp... E, akademisyen mesela bunu, bunun e, konuşan kişiler falan da gayet aslında bir dönemin liberal 1989 sonrasının en batı dünya popüler akademisyen şimdi bunlar ne oldu? Allah'ım nereye geldiler? Evet, bu Toplum, iktidarı bu mu olmalı? gibi? Radikal bir fikir değişikliği içinde oldukları anlaşılıyor. Fikir değişikliği değil bu tabii iktidarın getirdiği bir şey olsa evet. gerek. Bir yandan işte Macaristan'ın tarihsel olarak o Avrupa'dan farklı olma Avrupa'da içinde küçük bir e, ülke olarak yutulmama farklı bir dilimiz var, farklı bir kültürümüz var e, baskısının artık herkese bir sirenet etmesi diyeyim. Bunun aslında tamamen popülistlikle alakası var herhalde. Yani bu iktidarın korunması, halkın bir takım duygularını sövürülerek e, iktidarın korunması başka bir şey de değil aslında. Bu kadar da ...arkada felsefik bir boyut olduğunu düşünmüyorum... ...salt bir gül savaşı aslında... ...evet öte yandan peki ben bir de şeyi sorayım... ...yani geçen haftalarda konuşmuştuk... ...medya yasasıyla evet. ilgili olarak... ...ama şimdi yeni bir açıklama yapmış gene... ...Orban, Hı -hı. Viktor Orban... bir Birliği... ...yani yeni medya yasasının... ...ifade özgürlüğünü adam akıllı... ...kısıtlayıcı hükümler taşıdı... ...konuşmuştuk eleştiriler evet, de evet. geldi yani tarafsızlık ve insan onuruna uygunluk açısından takip edecekleri gibi ulusal güvenlikle ilgili haberlerde de başvurdukları kaynakları da açıklamak zorunda bırakılacaklarmış. Aslında fevkalade kaygı Tabii yani, verici yani. Bir de şimdi işte orada işte Demin ondan bahsediyorduk. İşte bu Anayasa Mahkemesi'nin durumu Macaristan'da. 1989 sonrası yeni düzenli kurulurken Anayasa Mahkemesi öyle bir formüle ediliyor ki ee, sol ve sağ arasında müthiş bir çatışma olduğu için kutu, çatışma olduğu için yani sağ özgürlükçü sol işte eski totaliter komünistisi gibi vesaire Anayasa Mahkemesi anında bir hakem gibi orada ee, özgürlüklerin savunucusu ve halkın yanında yer alan bir e, kurum gibi kurgulanıyor kurgulanmış oluyor hasta kadar. Bu aslında siyasetçilerin de e, açık diye diyeyim neyse e, ve e, yakın döneme kadar Macar Anayasa Mahkemesi'nin o kadar büyük bir ağırlığı var ki ülkede karar alma konusunda. Bir de mesela başvuru hakkında herhangi birisi de başvurabiliyor. Bir Macar vatandaş gerekmiyor anayasa mahkemesine başvuracak kişinin. Bireysel başvuru yapabiliyorsunuz. Bir de yabancı bir birey olarak da yapabiliyorsunuz. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi bir durum yani. Ya şimdi şöyle bir şey var orada. Tabii yani oradan da farklı aslında yapı olarak. Tamamen e, bireyin e, devlete karşı hakkını e, şimdi ana, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aslında bizim belki çok özgürlükçü falan filan çok özgürlüklerin e, savunucusu gibi geliyor ama sonuçta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi devletin her zaman çıkarını koruyan kararlar vermiştir belli bir noktada Öyle kararları okuduğunuzda muhafazakardır pek çok açıdan Macar Anayasa Mahkemesi böyle değil. Son derece bir, daha, bir kere bireyi ön plana çıkaran, dediğim gibi siyasete karşı adeta ve kendi ülkesinin siyasetine bireyi koruyan bir yapı olarak gelişiyor. Fakat işte Viktor Orbán bu mesela işte yapılan değişikliklerle bu Anayasa Mahkemesi'nin bu fonksiyonu Bu gecesi budadı. Macaristan'da sistem değişmiş oldu aslında. Ben evet, durumda. zaten e, bu demin sözünü ettiğimiz medya e, yasasıyla da e, evet. biraz önce söz, söylediğin anayasa e, durumu, Anayasa Mahkemesi durumu arasında ciddi bir çelişki de var demektir. Çünkü yani o, bu e, bayağı daha, kriterlere uymayanlara yüz binlerce dolara kadar para cezası vermeye yetkisine de sahip ve üstelik de Medya ve İletişim Dairesi adıyla evet. yeni bir kurum işte var evet, ve evet. takip ediyor filan. Şimdi Anayasa Mahkemesi'yle bu ikisi olamazdı herhalde anlattığın biçim içinde. Ya evet. Önce zaten öyle. Yaptım. Anayasa Mahkemesi'nin fonksiyonunu ortadan kaldırınca zaten Anayasa Mahkemesi'nde yapılan başvuru da, ya başvuru oldu zaten. Evet. Bir anlama gel dedi. Sorun kalktı yani. <gülüyor> evet, evet. Sorun ortadan kalkmış oldu. Şimdi şey, o... E, Ana, Macar Anayasası'nın yazılış sürecinde yeniden yazılışta görev alan bir akademisyen vardı. Şimdi de Ağrı Payı Sanatları Mahkemesi'ndeydi en son. Ee, Andra Şayon'un işte bu anayasaların Anayasalar ve Duygusallık üzerine bir yazısı vardı. Ben de daha önce bir yazımda kullanmıştım, onu atısta bulunmuştum. Hakikaten bakılınca yani anayasalar, yani neye halkla yapılsın anayasa, nedir? Ee, yani burada önemli olan o, o girişinde bulunmak, o ruhu getirmek. Her şeyden önce. Çünkü anayasalar hem dönemi yansıtıyorlar hem de bir e, olması gereken ideye yönelilen şeyi yansıtıyorlar. Onun için nasıl yapıldıkları çok önemli. Ne içerdikleri kadar bütün bu süreç, e, anayasanın adeta anlam kazanabilmesi, yaşayabilmesi, uzun vadeli bir anayasa haline gelebilmesi için hakikaten e, bir meşruiyetinin sağlanması için o süreç de çok önemli. Kim yapıyor, e, içinde kim yer alıyor. Yapılırken işte ne kadar danışılıyor, kime danışılıyor, nasıl bir siyasi ortamda ortaya çıkıyor. Bütün bunlar son derece önemli tabii. Yani yüzden seçim sürecinde herhalde taslaklar üzerinden, taslaklar kadar bunların üzerinde konuşuyorsak çok önemli olur diye düşünüyorum. Yani evet. şimdi bu afrasaların ruhu deyince de hani nedir mesela yani ne, neden bahsediyoruz? Mesela İspanya Anayasası'nı ele alalım her zaman bizde de zaten konuşuluyor vesaire. Ya orada mesela bu 1978'de işte demokratikleşme zamanında yapılan. Madrid'le bölgeler arasında sürekli bir müzakerenin olması öngörülüyor. Ve Aminsa'nın o zamanki yapılışındaki şey yaklaşım. Bu sürekli müzakere hali, yani bir yandan anayasanın itleri elinde tutması, merkeziyet elini elinde itleri tutması, bir yandan da hakları vermesi ve ucu açık bir süreç bırakması. Bu çok enteresan bir şey aslında. Ve e, çok e, ya yani özellikle kendi yönetici her şeyin böyle ve merkezi, bir aslında çok enteresan karışımı. Ve o anayasanın getirdiği ruh bugün hala İspanya'nın bütün siyasetine şekil veren ruh. Evet. Bütün İspanya'nın e, gidişatını bu e, şey belirliyor. O, o dönemki e, Çin'den çerçeve. Ve esnek bir e, açık e, yani bir takım kapıların açık tutulmuş olduğu bir e, sistem gibi anlıyorum ben. Aslında yani aklıma geldi biraz tango modeli gibi bir diyelim. <gülüyor> oluyor. Yani bir yandan bir adım atıyorsunuz sonra bir adım öteki partneriniz kesiyor o adımı durduruyor falan. Böyle bir karşılıklı şey var. Sürekli etkileşim aslında. Tam da ya ucu açık derken, emprovizasyonu e, böyle şey yapmaya ki o andaki duruma göre yeni şeyler, açılımlar üretmeye ...ucu açık. Fakat aynı zamanda... ...merkezi, madreti de işin ortasına... ...koyuyor. Hani madrette... De ...şey değil bu anlamda... ...pasif bir... Durumda ...değil. Yani Sürekli bir karşılıklı... ...dediğim gibi işte şey... ...etkileşimle o hak ve özgürlüklerin ...nereye ne kadar gidebileceği... ...ve eşitlikçi de değil o anlamda. Mesela şu an Katalonya'da... ...daha fazla özgürlüklerin aslında... ...olabileceği bir... ...noktaya gidiliyor... Bask mesela konusunda işte şiddet vesaireydi derken orada o duruyor mesela yani e, dediğim gibi or e, illa her bölgenin eşit hakkı olacak bu bu, bu haklar e, aslında tarihten gelen e, yani şey olan kökeni olan haklar değildir bu anayasanın yasanın bahsettiği haklar gibi bir anlayış var aslında. Bu da enteresan mesela yani onun için Türkiye'nin önündeki 10 yıllarını düşünüyorsak 10 yılları değil belki 100 yıllarını. Evet. Çünkü Amerikan anayasasına baktığımızda yani 1787'den beri o yasa anayasa duruyor. dünyanın en eski anayasalarından bir tanesi işleyen, en eski San Marino olması lazım 1600 galiba Avrupa'daki. Han Marino'nun anayasası olsa ne olur olmasa diye hmm. de düşünemiyor insanlar. <gülüyor> evet önemli ama. Önemli. önemli tabii yani sonuçta küçücük, minicik, mikro devletlik müddetçeği nedir? Hani orada 1600'den beri durması olabilir de. Amerika'nın ki mesela hakikaten enteresan bir durum. Orada da mesela o anayasanın ruhunda da şanın mesela dikkat çektiği bir korku nın az olmasıdır. İşte çoğunluğun egemenliğine karşı korku. Evet. Ondan sonra baskı korkusu. Hep özgürlük, özgürlük. E ne oldu? İşte yani ha, şimdi hala Amerika'nın mesela en iyi ve en kötü yanlarında bu o korkuyu görebiliyoruz. O korkunun ve özgürlük e, Tiryakiliğinin diyelim ve şey, e, tutkusunun e, etkilerini görüyoruz işte. Yani bütün dünya artık. Ee, politikasını etkilerken bir yandan bu kaygılar, korkuların e, etkileri var diyebiliriz. Evet, şimdi tabi buradan bir de e, günümüzün de en aktüel e, konusun konularından birini oluşturan bu yeni işte radyo televizyon yasasının Hı hı. Tartış, ...tartışılması var tasarısının... ...daha doğrusu artık kabul ediliyor... ...birinci bölümü kabul edilmiş... Ve şimdi ...biraz önce konuştuklarımız açısından da... ...bayağı e, üzücü diyebileceğim... ...yani ürkütücü bazı gelişmeler de var... ...işte hem Başbakan'a... ...ya da onun görevlendireceği Bakan'a... Hı hı. ...geçici yayın yasağı getirebilme etkileri... E, ayrı zamanda da bu biraz önce konuştuğumuz şeylerin taban tabana tersi olduğu söylenebilecek çok dar kalıpçı ve eski anayasanın da bütün ruhunu içeren evet. işte varlık ve bağımsızlığına devletin ülkesi milletiyle bölünmez bütünlüğü. işte Atatürk evet. in, ilke ve inkılapları geçiyor isim verilerek yani Atatürk'ün evet. adı da. Ee, ve işte kin ve düşmanlığa tahrik etmek yeterli iken toplumda nefret duyguları oluşturmayacak denirken bütün bunları da eklemişler gene. Varlık ve bağımsızlık ülke milletiyle bütünsüzlük bölünmez bütünlük vesaire. Ee, bu da tabi gene bir tango mu yoksa mehter dansı <gülüyor> mı bilemiyorum ama bir geri çok geri basma şey veriyor insanın içine ...bayağı sıkıntı veriyor ne, nasıl izleyebiliyor izleyebiliyorsun izledim mi yani bilmiyorum bu şeyi ya çok izlediğim bir şey olmadı açıkçası fakat şöyle bir var yani bu Macişan'ın da sonunda andıran... herhalde bu tarihsel bağlarımızın tezahürü mü? değil Evet mi? yani işte Türk milliyetçiliğinin daha önce bahsetmiştim ...Macar aslında babası atası annesi neyse neyse bilmiyorum artık karışmıyorum Macar milliyetçiliği tamamen oradan gelen etkileşimlerle aslında Türkiye'de bu Turan fikri, Orta Asya fikri vesaire popülerleşiyor diyelim. Ya şöyle bir şey var tabii yani e, bir e, yasaların getirdiği baskıyla oluşan işte sansür mekanizmaları veya özgürlüklerin kısıtlanması gibi durumlar var. Yani sansürde illa sansür yapmak gerekmiyor da yani ona yöneltiyorsunuz. Bir de tabi bazı durumlarda e, gazetecilerin kendi kendine koyduğu tabularla aslında yasakları delebilecekken delmeyip kendi kendini sansürlemeleri var. Evet. Çünkü zaten buna çok meğer bir kültür var. Yıllarca aslında bu ergenlik konu davalarında konuşulan şeyler. Gazeteciler alanında biz konuşmuyor muyduk? Yıllarca biz de en e, şey e, çömez gazeteciler bile bunların bir kısmını en azından biliyordu. Kimin yayın yönetmenleri neler biliyorlardı, vardı neler biliniyor. Aslında bakılırsa her şey biliyorlardı ama e, tabii ki bu otosansür ya da devlet e, aslında militanlı. Evet, hem Milliyet. devlet militanı hem de e, hem bir çıkar mekanizması. Tabii evet. karşılığında elde edeceğiniz ikbal o kadar büyük ki susmak vesaire ve müsuller adam olmak her zaman ona göre daha çok çekici oluyor. Ya bunun benzer durumu e, işte İtalya'da da vardı. Gene yazında ondan bahsediyorum. Evet. E, fakat İtalya artık o kadar Berlusconi iktidarı ayıka çıktı ki e, kepazelikleri, yolsuzlukları. Artık yani diğerek, bunalarak. Ee, yeni öyle bir son bir yıl daha e, bağımsız gazeteciliğe doğru bağımsız derken bunu yapan illa da bağımsız e, yayın organları değildir la republika gibi son derece aslında tamam hafif sol tandanslı falan diyelim ama şirket medyaları medya organları da şirketlerin sahip evet. oldu ee, ya o şeyler e, o gibi gazetelerde mesela ciddi gazetecilik yapmaya başladılar. Belgelerle vesaire yolsuzluk haberlerini sadece bir siyasi bir karalama kampanyası gibi değil. Mesela işte hep ondan bahsediyorum. Bu Ergenekon davaları işte, Gladio davaları, daha çok da Temiz Eller davaları e, vesaire. Bu siyasi kutuplaşmaya kurban edilmişti tamamen. Basının da bunda çok büyük rolü vardı o dönemde. Şimdi bir arınma süreci bir basın üstünden ufak, ufak ufak ufak ufak geliyor. Ama artık dediğim gibi o kadar şey ki olay... E, göze batıyor ki e, Berlusconi halleri bir artık bir ne yapalım yani gibi bir durumda artık daha fazla dibe vuramayız tarzı. ama öyle de bir şey var hareketlenme var yani Türkiye'de de yasalar vesaire ne çıkarsa çıkıyor. Mesela bu engellerin yasa tasarısından bahsediyordum. Engelleri ilgilendiren torba yasadaki. Evet. Ne yapsalar ettiler durdurdular ve dün meclisin mesela genel basın açıklamaları vardı vesaire. Yani ne kadar durdurdular, nereye gider, ne bilmiyorum ama basının elinde büyük bir güç var. Böyle bir tasarının o zaman çıkmasını engelleyebilirler. Macaristan'daki gibi bir acıklı politik düzen de yok Türkiye'de. Yapılabilir. Evet. Yani git-gelle çok uh, inişli çıkışlı bir <gülüyor> durum. Evet. Herhalde bu sallanmalara, salınımlara gidip gelmeleri daha epey bir süre devam edeceğiz öyle anlaşılıyor. Evet. Peki çok teşekkür Peki. ederiz. Görüşürüz. Şu an bu arada Ankara'da kar başlıyor. Kar mı başladı? Evet. evet. evet. Çok güzel kar halleri savruluyor. Peki. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Sen Bilmiyorum. sesinde kötü geçmiş olsun diye. <gülüyor> evet. Çok teşekkürler. Say yarın. Sesin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.